Merhaba Suhakkın'a hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Nuran Yüce Bu hafta birkaç haftadır olduğu gibi yine kuraklıktan bahsedeceğiz Çünkü kuraklık sürüyor, kuraklıkla ilgili haberler de artıyor, çeşitlenerek devam ediyor Biz yine kuraklığı başka boyutlarıyla, farklı boyutlarıyla evet. ele alacağız Türkiye son yüzyılın en kurak dönemlerinden birini yaşıyor artık bunu hepimiz biliyoruz Türkiye'nin iklim haritasına baktığımız zaman kuraklıktan en çok etkilenecek bölgelerin ve etkilenen bölgelerin başında İç Anadolu ve Akdeniz geliyor. Ege, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri de kuraklığı yine oradaki e, kuraklıkta ortalamanın üzerinde. Ancak kuraklıktan en çok etkilenen bölgeler arasında yer almayan bir bölge var. O da Marmara, Marmara bölgesi. Var. O bile artık e, son derece etkileniyor durumda özellikle İstanbul ve çevresinde. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Artık gazetelerde, dergilerde, televizyon programlarında her ana gün. Ana gündem maddesi. Evet ana gündem maddesi haline geldi kuraklık. Evet, şiddetlenerek arttığını söylüyoruz. Hı -hı. Şimdi bu kuraklık haberlerinden bir tanesi Sapanca Gölü'nden. Ee, bu Sapanca uzun zamandan beri aslında gündemde. Ee, birkaç e, gerekçeden biz de bu Sapanca'daki su seviyesinin azalmasını konu edinmiştik. Civardaki sanayi ve enerji tesisleri soğutma ve temizleme işlemleri için gölden su çekimi. E, yaptıklarından bahsetmiştik Ambalajsız su şirketleri yine su gölünü besleyen akarsulardan e, su temin ediyorlar şişeleri dolduruyorlar bu nehrin kurumasına neden oluyor şu anda göl ve e, gölü ne yağış ne de e, akarsular besler durumda bundan dolayı da e, suyun seviyesi hızla düşüyor Öyle ki e, en son haberlerde şöyle yer alıyordu. E, su seviyesi kışın ortasında yani 19 Şubat 2014 itibariyle 30.27 metreye düşmüş. Kritik su seviyesi denilen bir seviye var. E, 29.90 metre yani bundan sadece 37 santimlik bir uzaklıkta şu anda gölün su seviyesi. E, çok yakın bir e, felaket eşiği diyebiliriz. yani. Evet. ...gölün ekosisteminde büyük tahribatlara yol açabilecek bir Hı -hı. seviyeden bahsediyoruz. Hı -hı. Bu noktada bir haber vardı yakın zamanda. Evet. Sapanca Gölü dünyada suyu doğal olarak içmeye elverişli olan bir göl. Onlardan yani birkaç tane gölden sadece bir tanesi. Yani göl kendi kendini yenileyebiliyor içindeki su. E, hani içmeye elverişli, doğal olarak. Eğer siz tabii onun e, su de onun kapasitesini aşmazsanız herhangi bir işleme tabi tutulmadan içilebilecek kadar temiz kalitede bir e, su. Ancak buradan sadece içme amacıyla çekim yapılmasına rağmen ve yasal olarak da ancak böyle olmasına rağmen civardaki sanayi şirketleri soğutma amaçlı su çekiyorlar. Hı -hı. ...bunlardan bir tanesi de Tüpraş. Evet, bunu da gündeme taşımıştık ve evet. aslında o, uzun zamandan beri Tüpraş'ın buradan su çekmesi... E, ...kamuoyu tarafından da takip, takip ediliyor, ediliyor yani. ve Hı -hı. soruluyor. E, neden böyle bir işlem yapabiliyor Tüpraş, nasıl böyle bir şey yapabiliyor diye. Hı -hı. O, e, 2012 yılında 7.4 milyon metreküp su çekmiş Tüpraş, evet. Sapanca'dan. Hı -hı. E, 15 milyon metreküp. E çıkarmayı da, evet. hedeflemiş aynı zamanda ee, bu miktar da neredeyse Ada pazarının nüfusun toplamının yıllık su kullanım miktarına denk. denk geliyor, evet. evet şimdi hmm. kamuoyunda e, tüpraşın ismi e, çok sık e, dile gelmeye başlayınca yetkililer bir açıklama yapmıştı yakın bir tarihte değil mi? Evet. 6 Şubat 2014 tarihinde. Evet gölün korunması için 2008'de Kocaeli su ve kanalizasyon idaresi arasında ...yani TÜPRAŞ'la ikisi arasında bir protokol çerçevesinde bir anlaşma imzalanmış. Bugüne de, de, kadar da hani yaklaşık 18 milyon TL ödeme yaptık deniliyor. Gölün korunması bu, bu... amacıyla. Evet, e, Hı -hı. yani şimdi kamuoyunda böyle tartışılırken TÜPRAŞ bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydu. Biz gölü Hı. koruyoruz aslında, su... Ee, çeksek bile gölün e, kapasitesini aşmıyoruz diye biz de üşenmedik oturduk bir <gülüyor> hesap yaptık evet. ee, iyi mi yaptık kötü mü yaptık bilemiyoruz ama şimdi şirket diyor ki 2012 e, 18 milyon TL ben bu gölü korumak için para harcadım diyor korunması için evet. ee, 2012 yılında çektiği su 7.4 milyon 7.4 milyon, evet, evet. milyon metreküptü hı hı. İstanbul'daki e, metreküp fiyatın ortalamasını aldık su kullanım bedelinin 7.92 e, Bunların ikisini çarptığımızda 65 milyon Evet. bir ödeme hı. yapması gerekiyor yani kullandığı suyun evet, bedelini ödemek hı hı. istiyorsa 65 hı hı. milyon bu en azı tabii evet, yani. Evet para ödemesi hı. gerekiyor. Şimdi diyor ki 18 milyon para vererek ben zaten hı. yeterli katkıda bulundum. Evet. Diyor. Ee, yani aslında ödediği miktarı koruma adı, altın, adı altında süslüyor. Evet, pazarlıyor. Aynen öyle. Şunu da işte eklemekte fayda var. Yani bu suyu çekerken zaten hiçbir para ödemiyor. Ödemiyor. Onu söylemeyi unuttuk. Evet. <gülüyor> evet. Daha önceden kamu şirketi olan Tüpraş daha sonradan özelleştirildi. Ama yine aynı kamu şirketi gibi hı hı. çektiği suya para ödememeye devam etti. Tabi ee, biz şunu da demek istemiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Hani parasını öderse istediği kadar çeker diye bir şey yok. Zaten evet. orası sadece içme, i̇çme amaçlı, amaçlı kullanılması gereken hı. bir yer. Ama evet. bedelini de zaten ödememiş. Zaten ödememiş. Ödedi <gülüyor> Ödediği ve <gülüyor> de kulak miktarı da çok matah bir şeymiş gibi. Evet anlatılıyor. Söylüyor. Evet. Devam de edelim hı. kuraklık haberleriyle. Şimdi diğer... Baraj seviyelerinin düşmesi, baraj seviyelerindeki su, barajlardaki su seviyelerinin düşmesine ilişkin çok sık haberler yansıyor. Evet. İstanbul'un barajlarının dolluk oranı. Geçen sene yüzde seksen iki civarında bu dönemde, Şubat ayı içerisinde, şimdi ise yüzde otuzlara gerilemiş durumda. Türkiye'nin dördüncü büyük barajı olan Altın ...Kaya Baraj e, gölünü besleyen... ...Kızıl Nehri'nin... ...yatağı kuruduğu ifade ediliyor... ...ve yaklaşık 10 kilometrelik... ...alanın e, çöle döndüğü... Evet. ...ifade ediliyor... E, ...Samsun'un... ...Bafra ve Vezin Köprü... E, ...ilçeleri ile... ...Sinop'un Durağan ilçesinin içinde... ...bulunan Altınkaya Barajı... ...Türkiye'de Atatürk Karakaya ve Keban Barajı'ndan sonra... ...4. Büyük Baraj... Hı hı. ...konumunda... E, ...tabii ki yeterince kar ve yağmur yağmaması nedeniyle bu barajın e, gölünün seviyesi 7 metreye düşmüş. Hı hı. Evet, su çekilmesi sebebiyle yaklaşık 10 kilometrelik alanda çöle dönmüş. Yani hı. artık göller çöl oluyor. Antalya-Isparta Karayolu'nun 60. kilometresinde yer alan Karacaören Barajı'nda da yine geçtiğimiz yıllara göre su seviyesi azalmış... Adıyaman'daki Çamgazi Baraj Göleti yine su kaynaklarından su gelmediği için kurumuş. Hı hı. Yağış da yok. Metrelerce derinliğinde olan Çamgazi Baraj Göleti'nin yerine artık şimdi boz araziler almış. Su yok hiçbir şekilde. Yine bir başka kuraklık haberi de Kayseri'den. Bu daha farklı bir şey. Türkiye Kayak Federasyonu son yılların en kurak kış mevsiminin yaşanması nedeniyle... ...kayak merkezlerinde yeterince kar yağmayınca Kayseri'deki Balkan Kayak Şampiyonası'nı ertelemek zorunda kalmış. Evet fark edilecek olursa dinleyiciler e, haber pro yani hava durumlarının programının sonunda şöyle şeyler veriliyor. Eskiden barajların doluk seviyesi verilirdi. Şimdi hmm. kar merkezlerindeki kar kalınlığının seviyesi verilmeye başlandı. Evet. Çünkü bu olağan alışılagelmiş bir durum değil. Anormal durumların göstergesi. Şimdi bu anormal durumlar karşısında özellikle hmm. kuraklık karşısında, şiddetlenen kuraklık karşısında yetkililer ne yapıyor? diye bakacak olursak her programda buna bakıyoruz. Bakmak zorundayız. Kuraklık şiddetlenirken e, yetkililerin açıklamaları genellikle suza e, çare üretme ekseninde. E, bundan sınırlı kalıyor. E, geçtiğimiz günlerde Eroğlu e, iki şehir ötede bulunan Düzce'den, e, Düzce'nin Melançay'ından, yine belirtelim 185 kilometre uzaktan e, buralarla İstanbul'a e, ...getirilen Melen Projesi'ne ilişkin bir açıklama yapmıştı. Buna bir ek... E, ...hat daha ekleyeceklerini Hı -hı. söylüyorlar. İkinci bir isali hattı açacaklarını söylüyorlar. Ama e, çok basit bir mantık... ...yürütmek lazım. Aynı havzada Melen. Hı -hı. Melen de aynı havzada, İstanbul'da evet. Evet, kuraklık bu havza içerisinde geçerli. Evet, hatta Melen Barajı'nda yağışların azılma, azalması sebebiyle... ...geçen yıl oranla 80 santimetrelik bir düşüş olmuş. Yani... Normalde su ihtiyacının yüzde altmış yedisini karşılaması planlanan bu Melen Barajı'nda da... ...aynı şekilde kuraklıktan Kuraklı. etkilenme söz konusu. Ama e, hani Bakan Eroğlu şey diyordu, İstanbul'un su sigortası diyordu Melen Çayı için. E, 2000... Sigorta çabuk... Çok attı değil mi <gülüyor> Hemen sigorta? attı evet. yani. <gülüyor> 2001 yılında başlamıştı Büyük Melen Projesi'nin. Hı. Bu sene bitmiş olması gerekiyordu ancak e, proje hala bitmiş değil, süresi uzuyor. Dolayısıyla... Maliyeti de artıyor. Müthiş bir şekilde Ve artıyor. Ee Onu da söyleyelim yani. Uzun dönemli bir çözüm olmadığını da aslında Yoruyoruz. bitmeden göstermiş oluyor. Daha bitmeden borcunu ödeyeceğiz. Yani biz faydalanamadan. Evet. Yine derece derep barajı. ...kurudu, o, o da İstanbul'un barajlarına, İstanbul'a su veren barajlardan bir tanesi. Şu anda su seviyesi 0.18 milyon metreküp olarak ölçülmüş. İstanbul'a yılda 60 milyon metreküp su veriyor normalde bu baraj. Bakın ne kadar büyük bir fark var. Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan bir baraj. Yağış görmeyen barajın seviyesi şu anda 0.32, %0.32 olarak ölçülüyor... 2000 yılında hizmete girmişti bu barajda. İlk kez bu seviyede kurumuş. Yani son 14 senenin en kuru hali. Zaten su kalmamış yani. Evet yani aslında evet. E, 30 metre yüksekliğe varan bir gölden bahsediyoruz. Yani barajın e, Hı -hı. içerisinde. Ama son 3 ayda sıfır seviyesine inmiş Hı -hı. barajdaki su miktarı. Evet. Bu yıl işte hızlı bir yağış olmazsa. Ee, su sıkıntısı yani işte. bu barajda da Evet pek çok barajda olduğu gibi Şimdi devam etmeden önce Müzikle bir ara veriyoruz Aşık Mahsuni Şerif söylüyor Bu yıl benim yeşil bağım kurudu İçin bağım kurudu, dolu vurdu, yaprakları içürüdü. Benim de saz tutan elim var idi Şimdi bir köşede yatar ağlarım, yatar ağlarım Leyl okmay biçeler gölgemin altında konup geçenler Benim ile lokmayı biçeler gölgemin altında konup geçenler siz zalim dört günümde kaçanlar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 Şerifim budur ahvalim Zamane bozulmuş insanlar zalim Kıyamete kadar gider balim. Sabredip matem tutar ararım canıma Evet, su hakkında devam ediyoruz. Bu güzel türküden sonra aşık Mahsuni Şerif söyledi. Bu yıl benim yeşil bağım kurudu. Gerçekten de Türkiye'de aynı şekilde kuruyor. Şimdi bütün bu kuraklığa, susuzluğa, bütün bu olumsuz haberlere rağmen yetkililerden gelen beyanlar çok ilginç. Özellikle Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun böyle emdere şenlik beyanatları devam ediyor. Şöyle demişti bir ara daha maliyetsiz olduğu için yağmur doğasına öncelik verelim demiş. Sonra olmazsa işte yağmur bombasını düşünebiliriz gibisinden ee, böyle espriyle karışık ama bayağı düşündürücü ülke açısından bayağı düşündürücü beyanatları oluyor. Bundan yaklaşık bir ay önce de İstanbul'da su sıkıntısı olmayacak. Biz master planlarımızda 2071 yılına kadar su verecek sistemleri hazır ediyoruz demişti. Birçoğu bitti bu sistemlerin, altyapı tamamen yenilendi. 300 yıl dayanacak yenilenmiş şebekemiz var diye de devam etmişti. Şimdi tabii şey diye soruyorlar gazeteciler, nasıl böyle hani şey olmayacak, sıkıntı olmayacak, su kesintisi olmayacak diye. Ne yapıyorsunuz, planınız nedir diye sorduğunda gazeteciler... Ee, Veysel Eroğlu'nun cevabı enteresan meslek sırrıdır söyleyemem diyor gayet <gülüyor> ciddi bir şekilde. Evet aslında hepimizin bilmesi <gülüyor> gereken şeyler. Şimdi evet. e, müzik arası verdiğimizde bir dinleyicimiz e, hmm. bize ulaştı. E, bu Melen'den ilgili bir e, bilgiyi bizimden paylaştı. Hmm. Söylemiştik e, İstanbul'un işte 185 kilometre uzağından Melen çayından Boru'yla zaten bu uzun zamandan beri yapılan bir şey e, su aktarımı. Şimdi ikinci bir hat döşenmesi gündemde. Ha, evet. Bu hatta ilişkin olarak işte dinleyicimiz diyor ki Bahattin Reşit aslında birinci hattan zaten yeterince su taşınıyor. İkinci hattın yapılmasının tek gerekçesi var aslında burada inşaat şirketlerine para kazandırma. Ha, evet. Aynı zamanda şöyle problemlerde yaşıyoruz diyor. İtiraz ettikleri bir proje. Bu hattı döşecek olsalar bile işte 45 metrelik bir ormanlık alanı hat kullanımına açmaları gerekirken 120 metreye kadar ormanlık alanın kesildiğinden bahsediyor. Hmm. Bu üç anlamıyla katı yani, evet. evet üç katıyla. Bu proje tamamen şey problemli. İlk projenin de aslında. Çok rasyonel e, inşa edilmediğinden bahsediyor. Ee, kendi e, yani bu e, debiyi demisi çok düşük yerden suyun alınmaya e, başlanması Hı. maliyet unsurlarını da çok i̇nşa arttırdığından edilmiş, evet. bahsediyor. Bunu da hemen sizlerden paylaşalım istedik. Evet. Çok teşekkür ediyoruz kendisine verdiği bilgiler için. Şimdi e, yine yetkililerden farklı beyanlar. Bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş. O da Eroğlundan daha cesur bir çıkış yaptı son zamanlarda dedi ki değil bu yaz 2100'e kadar İstanbul'un su sıkıntısı olmayacak Evet, <gülüyor> e. <gülüyor> yani bu hem sigortalar inanılmaz. çok e, erken i̇nanılmaz. patlıyor hem de tarihler çok e, çok evet. gerçekleşiyor. Hani biraz aradan zaman geçseydi bu laflar belki unutulabilirdi hatırlatma ihtiyacı duyabilirdik ama evet. çok hafızalarda. Bakalım bu yazı nasıl çıkartacak? Evet ben büyük ihtimalle yani. yani. seçimler sonrasında zaten su kesintilere baş, kesintilerine başlanacak çünkü e, yağış... Beklenen yağışlar gerçekleşmezse İstanbul için Temmuz'un 20'sine kadar hani Hı. yağışların alması durumunda ise e, Ağustos'un ortasına kadar İstanbul'u idare edebilecek su miktarı olduğu söyleniyor. Evet. evet şimdi yine ben bu beyanatlardan devam etmek istiyorum çünkü oldukça eğlenceli trajikomik şeyler. Gıda ve Tarım Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker Daha, Eroğlu açıklamalar ha, daha makul açıklamalar yapmış Şey diyor işte Türkiye'de meteorolojik ve buna bağlı olarak Bir tarımsal kuraklık yaşıyoruz hı hı. Doğu ve Güneydoğu'daki 12 il dışında Tarımsal kuraklık konusunda da endişemiz var Gelişmeleri takip ediyoruz İlkbahar yağışlarını bekliyoruz demiş Ekim ve Ocak arasında yeteri kadar Yağış yağmadığını da söylüyor Zaten kabul ediyor bu durumu ve Akdeniz ve Orta Anadolu'da endişe verici kuraklık belirtileri olduğunu söylerken her şey ilkbahar yağışlarına bağlı diye belirtmiş. Evet. Evet. Yani Veysel Eroğlu'nun yaklaşımı evet diğer e, özür dilerim Mehdi yaklaşımı Veysel Eroğlu'ya göre, göre daha gerçekçi <gülüyor> olduğunu söylemek <gülüyor> gerekiyor. En azından evet bir evet. E, kuraklık kriziyle karşı karşıya olduğumuzu ifade eden açıklamalar. Ama Hı. buradaki sorun ise şu. E, bu... E, Kuraklık e, kriziyle karşı karşıya olmamıza rağmen e, tanımsal alanda e, su ihtiyacını e, fazla ihtiyaç duyan... ...suya fazla ihtiyaç duyan ürünlerin üretilmesi konusunda örneğin herhangi bir kısıtlamadan teşvik e, bahsetmiyor evet. ve Hı. teşvik ediyor Hı -hı. diyor. Aynı beyanat içerisinde de geçebiliyor bunlar yani Türkiye'yi e, işte... ...tarımda tarım ihracatı açısından ilk beşi çıkartacağız derken aslında bunda örneğin daha az su isteyen ürünlerin üretim kapasitelerini arttıracağız demiyor. Hı hı. Piyasada, dünya piyasasında hangi ürün yani, revaçtaysa, evet. hangisi Ona göre değerliyse tarım evet, onu evet. takip edeceklerini de aynı zamanda ifade ediyor. Zaten yani Türkiye'deki kuraklığın nedenlerinden biri de bu zihniyet. Yani bu sürdüğü sürece o da devam edecek Evet. Evet. Su kesintilerinden bahsetmiştik. Evet. İşte hı hı. büyük ihtimalle seçimlerden sonrasında böyle şeyler başlayacak. Başlayacak. Hı hı. Bu çok yani öngörülür bir şey aslında. Hepimiz öngören de yaşadığımız şeyler zaten. E ha. Çünkü şundan dolayı böyle hepimizin öngörebileceğini söylüyorum. E İstanbul'un 2.4 milyon metreküp Su kullanımı günlük su kullanımının miktarı bu deniyor barajların doğruluk oranı yüzde otuz deniliyor Hatta altında, bile. altında, altında da Hı -hı. olması durumunda hani bir Hı -hı. su krizi su kesintisinin yaşanabileceğini tahmin edebiliyoruz hep beraber Şimdi böyle bir durumda İstanbul artık böyle daha fazla göçü çekecek daha fazla insanı çekecek üçüncü köprü gibi üçüncü havalimanı gibi yeni kentler gibi mega projelerin yapılmaması lazım Son şeylerden, haberlerden bir tanesi de zaten Üçüncü Havalimanı projesiydi. Öyle bağlayalım. Bu... Yani su varlıklarını, sulak alanlarını evet. mutlak Hı -hı. ve mutlak koruma altına alıyor olmak lazım. Evet, şimdi paylaşacağımız haber de tam bunun tersini olduğunu gösterir Hı -hı. bir haber. Bu Üçüncü Havalimanı'nın çevre mühendisleri odası ee, tarafından e, basına yansıyan e, bir verisi. Su havzalarıyla ilgili çet raporunda sulak alanlarının... Bu üçüncü havalimanından nasıl etkileneceğini evet. e, chatte anlatmışlar. Çet raporunu kendisinde var evet, yani. Evet kendisinde var. Evet. Biraz karmaşık kurduk cümleyi ama şimdi biraz <gülüyor> daha toparlayabiliriz. Yani çet raporu aslında e, itiraf ediyor. Çet raporu dediğimizde çevre etki değerlendirme raporunun içerisinde bir itiraf var. Sulak alanları nasıl zarar görecek bu projeden evet. diye. Evet. Şimdi projenin yapılacağı alan zaten 7.650 hektarlık bir yer. Buranın yüzde 80'i ormanlık kaplı. Burada iki buçuk milyondan fazla ağaç var. 70 adet e, sulak alan var. İşte tüm bu 70 gölet ve ormanlık alanın o tamamı İstanbul'daki kentsel dönüşümden çıkan harfiyatlı dolacak. Kulakçayırı özellikle çok değerli bir yer, korunması gereken bir e, alan. 3 ila 13 metre arasında. ...ki o 70 göletin arasında 9.053 bin, bin metrekarelik büyük bir alan kulak çayırı. Ve CED raporunda şöyle denmiş, kulak çayırı hem tarihi değeri hem de ekolojik değeri bakımından bölge için çok önemli bir konumdadır. Kulak çayırı balık çeşitliliği bakımından da oldukça zengindir. Ancak proje inşaat aşamasında bu sular kullanma ve sulama suyu olarak kullanılacaktır... Daha, harfiyat ve, daha sonra harfiyat ve dolgu malzemesi ile doldurulacaktır. Dolayısıyla sulak alan masfını yitirecektir. Bu alanlar ve yakınlarındaki suculu yaşam ve canlı yaşam da yok olacaktır. Yani ÇED raporunu kendisi söylüyor zaten. Evet, buna rağmen, buna evet, rağmen bu rapor olumlu sonuç alabiliyor yani. Evet. Bunun üzerine Çevre Mühendisleri Odası çete karşı e, dava açıyor evet. projenin e, iptal edilmesi için. Ee, projenin etrafında bulunan yüzeysel su kaynakları Terkos Gölü, Ali Beyköy Barajı ve planlama aşaması devam eden Pirinçli Barajın kullanılmaz hale gelmesi ihtimalini de dile getirmişler Hı -hı. aynı zamanda ee, Terkos Gölü su potansiyeli ile biliyorsunuz ki İstanbul çevresindeki tatlı su rezervlerinin yüzde ikisini e, oluşturuyor, kentin kullanım suyunun önemli bir e, bölümü buradan karşılanıyor. çetroporunda ayrıca havalimanı projesiyle birlikte ...araç trafiğinin de artacağını ki bu alan yüzde yüz yirmiye olarak hesaplanıyor... ...bunun da e, su varlıklarını kirleteceğini, e, ormanlık alanların tahrip edileceğini... ...yani o bölgedeki iklimi de e, etkileyeceğini ifade ediyorlar... ...ve itiraz e, davalarını peşi sıra açıyorlar. Evet, gerçekten de hani İstanbul'da zaten bir sürü sorunla baş ediyoruz... ...böyle bir proje gerçekleşirse bu tam bir cinayet olacak... Bu nedenle de bir süredir projeye karşı hukukusal bir mücadele yürütülüyor. Bir kısmını sizlerle paylaştık. Ee, bu birkaç gönlünün açtığı yürütmeyi durdurma davasında mahkeme bilirkiş incelemesi sonrasında... ...ÇED'i iptal edip etmeyeceğine karar verecek. Bu sürenin 10 ay ile bir yıl sürmesi bekleniyor. Bu arada yani proje evet. devam ediyor. Proje tabii devam ediyor yani bütün evet. çalışmaları. Çevre mühendisleri odasında ÇED olumlu kararına karşı yürütmeyi durdurma davası Danıştay'da yine beklemeye devam ediyor. Hı hı. Bunun yanında çet raporu çıkmadan ihalenin verilmesiyle ilgili yürütmeyi durdurma ve iptal davası da Danıştay'da bekliyor. Üç kararda da Danıştay'da bekliyor yani. E, bu davaya kimin bakacağına karar verememişler bu bahaneyle topu birbirlerine atıyorlar... ...öyle görünüyor ki yani bu gidişte 2017'de ilk etabı açılması planlanan havalimanı... ...bu karar verilmeden, Danıştay'da hiçbir şey sonuca bağlanmadan yapılıp gidecek. Yani evet, gezide de böyle oldu Ondan sonra evet, iptal etseler Hı -hı. bile bu arada işte Çok az önce olacak. söylediğimiz gibi... ...o mutlak chat raporunda belirtilen ve etkilenecek Hı -hı. olan evet. kulak çayırının... E, ...harf doldurulması tamamlanmış olacak. Ve ormanlar da gidecek. Evet. Evet, konuşulacak çok şey var kuraklıkla ilgili evet, ama zamanımızı. Haftaya bırakalım bitti. yeraltı sularını kullanı, e, konuşalım evet. haftaya çünkü bu da su e, susuzluk da çözüm önerisi olarak ifade ediliyor. Evet. E, yine barajları, Hı -hı. yeni barajları konuşalım haftaya. E, ama tabii ki susuzluk. Hı -hı. E, kendi başına bir sonuç değil, tarıma, e, sağlığa, ekonomiye, enerjiye, her alana etkisi olacak. Onlardan konuşalım. da bahseniriz. Bir de yerel yönetimler var, seçimleri var. Yerel yönetimler ne yapacaklar bu su, su meselesinde? Bizim evet. taleplerimiz ne? Onları konuşalım. Evet, bu haftalıkta bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı.